Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey merhaba. Günaydın merhaba canım. Bugün biraz ekonomik, ekonomi politik yapalım dedik. Zaten Ali Bilge'nin ekonomi politik programında da e, ittifakların e, Cumhuriyet Halk Partisi e, açısından nasıl bir ittifak politikası, izlenmesi, muhalefetin gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi senin de T24'teki son yazının üzerinden biraz gidelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi seçim ittifakının unsurlarını konuşalım. konu meselesi üstü işte bir komisyonun şeyinde Adalet Partisi, Kalkınma Partisi ile Milli Çareki Partisinin malum kurdukları bir komisyon var. Görevi de a, bu seçim sisteminde nasıl bir değişiklik yapalım da a, mümkün olduğu kadar ortak çıkarlarımızı garanti altına alalım a, konusuyla, göreviyle iştigal ediyorlar. Nasıla da işte bir miktar tabii sızıntı olduğu geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz bu milletvekillerine, kendi milletvekillerine yasakladı bu konuyu tartışmayı çünkü hassas bir konu daha henüz tabii nasıl bir şey çıkacağını, sistem değişikliği çıkacağını tam bilmiyoruz ama aşağı yukarı tahmin edilebiliyor ve görülen o ki burada bazı sorunlar da var Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında. Ee, yani sorun derken şunu kastediyorum. Ee, Birçok hedef gidiyorlar. Şimdi. O hedefleri de bir hatırlayalım, hatırlatalım. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle. MHP'nin de tabii hedefleri var. Ama bunların tam olarak uyuşması e, kolay değil. Seçim sisteminde çareler tükenmez. Hani Süleyman Bey'in şeyini de <gülüyor> Mettafuklumda e, seçim sistemine adapte edecek olursak e, çünkü hakikaten birçok unsur var içinde ve bir takım e, ilkelerden vazgeçtiğin anda özellikle temsildi adalet gibi çok temel bir demokrasi ilkesinden e, kaygı duymadığın zaman boş ver bunu dediğin zaman e, hakikaten e, çok ciddi e, manipülasyonlar yapılabilir yani birçok manevi manevela var. Abi bunları kullanarak e, istediğin e, şeye, e, hedefe, arzuladığın hedefe e, ulaşabilirsin. E, ama burada bu iki partinin birden çıkarları e, nasıl bağdaştırılacak? Orada sorunlar var ama önce isterseniz bir şeyi gözden geçirelim. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Evet, o, bir şey sorayım. E, yani partisine, milletvekillerine yasakladı bu konunun tartışılmasını derken e, bu demokratik bir sistem içinde nasıl olabiliyor? Bunu konuşmayacaksın diye bir parti lideri söylüyor. Ama ona gelinceye kadar Ömer tabii daha neler yasaklandı. E, ama e, işte bu, şunun için hatırlatmak istedim bu yasa e, çok hassas bir konu. Ee, ve işte Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin içinden de MHP'yi rahatsız edici bir takım çıkışlar olursa ondan korktuğu için hmm. yasakladı. Tabii ki ne parti içi demokrasiyle bağdaşır ne genel demokratik ilkelerle ama fikir özgürlüğünün bu kadar o, yerin dibine batırıldığı bir ortamda bu beni çok şaşırtmıyor. Evet. evet, yani isterseniz e, okurları e, okurları diyorum Dinleyici, evet. dinleyicileri <gülüyor> dinleyicileri bir, e, bir bilgilendirelim kısaca ne, ne yapılmaya çalışılıyor neden yapılmaya çalışılıyor e, sonra bu sorun üzerinde dururuz ve ondan sonra da tabi muhalefet ne yapacak yani o da armut mu toplayacak sadece seyredecek mi e, onu da e, konuşalım bunu e, Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence en önemli, iki tane önemli hedefi var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda seçtirmek. Bunu çok önemsiyorlar, belki biraz da abartıyorlar ama bunun da galiba onların demokrasi anlayışıyla bir bağlantısı var. Meşruiyet açısından bu yeni rejimin, başkanlık rejiminin, Malum işte Cumhurbaşkanı aslında ülkeyi yönetecek. Daha ilk baştan bu milleti temsil ediyorum diyebilmesi için bunu çok önemsiyorlar ilk turda seçimi. Şimdi geçen sefer ilk kez Türkiye'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi. Doğrudan halk oyuyla yapılmıştı ve işte %51 tam hatırlamıyorum. %51'in biraz üstünde galiba bir oyla seçilmeyi başarmıştı. Tabii çok daha fazlasını arzu ederler ama... Ee, bu bile e, garanti altında değil. Yani. Bunun en e, bariz göstergesi burada bir spekülasyon yapmıyoruz. E, referandum, Nisan referandumunda, tabii Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi onun sonuçlarını da itiraz ediyor. Aslında hayırlar kazandı, manipüle ettiler falan diyor ama e, bunu bir kenara koyalım, %51 küsurla ancak geçebildi ve MHP'nin desteğine rağmen zaten böyle oldu. Dolayısıyla MHP desteği eğer Birinci turda gene hiç olmazsa %50'nin biraz üzerinde bir oyla Seçilmek istiyorsa MHP'nin desteğinin şart olduğu açık Yani Anketler de aşağı yukarı e, Bunu söylüyor Hatta pek çok anket bu durumda bile e, Çünkü MHP'nin de oyları düştü Onu birazdan konuşuruz e, İlk turda seçilmesinin Kolay olmayacağını söylüyor Şimdi Dolayısıyla e, Birincisi bu şansı e, kaybetmemek için ilk turda seçilme şansının MHP desteği şart. İkinci tabi temel hedef, önemli hedef, e, bunu tamam diyelim ki iyi kötü başardı ya da olmadı ikinci turda seçildi diyelim. E, parlamentoda çoğunlukta her şeye rağmen ne kadar parlamentonun yetkileri budanmış da olsa bu e, yeni anayasa ile yeni rejimde e, yasama görevi hala parlamentoda. Şimdi orada çoğunluğu garanti edemezse e, Cumhurbaşkanı da öyle o kadar kolay istediği gibi yönetemez ülkeyi. E, şimdi dolayısıyla parlamentoda çoğunluğu da mutlaka sağlamak istiyorlar. E, orada da e, şey, e, çoğunluğun sağlanması kolay olmayabilir. Çünkü bir 7 Haziran malum şeyi var. ...deneyimi var... %41 bir... almıştı evet... ...evet %41 almıştı ve... ...altında kaldı oldu. ...sonraki gelişmeleri... ...biliyoruz... ...herhalde dinleyiciler de hatırlayacaklardır... ...onun üstünde durmayalım... ...konumuz bu değil... ...şimdi bu yeniden tekrarlanabilir dolayısıyla... ...bir kere olduysa neden olmasın... ...şimdi anketler gene... ...elimizde şu anda başka veri olmadığı için... ...mecburen anketler diyoruz... ...onlar da tabi her kafadan bir ses çıkıyor çok farklı oy oranları e, söylüyorlar ama bu yüzde %40 civarında oy alabileceğini söyleyen anketler de var. Şimdi dolayısıyla orada da e, sorumlu e, garanti değil yani. O orada da garanti altına almak için MHP'nin desteğine ihtiyacı var. Yani ben evet. bir de ufak parantez açarak burada şeyi de söyleyeyim, anketlerin güvenilmez olduğunu söyleyerek Evet, 3 ay askıya almıştı. O da çok önemli bir gelişme. Manidar, evet. <gülüyor> ee, i̇yi yaptım bunu hatırlatmakla. Ee, tabii bir de daha tali bir hedef de, yani gene ne yapmaya çalıştıklarını anlamak için önemli. Ee, hem HDP'yi, Halkın Demokrasi Partisi'ni hem de İyi Parti'yi Meral partisini mümkünse barajın, yani parlamentonun dışında tabii tutmak e, istiyor. Bu hem şeye çok e, katkı yapacak, e, parlamentoda çoğunluğa olur da böyle bir şey olursa, parlamentoda çoğunluğu elde etmesini, düşük bir oy oranıyla dahi, parlamentoda çoğunluğu elde etmesi için mesela e, Halkın Demokrasi Partisi'nin baraj altında kalması çok önemli. Çünkü bu durumda Üçte yüzde doksanını alır şeyin Doğu ve Güneydoğu'daki milletvekillerinin. Ama barajın altında kalmadığı zaman da üçte birini zor topluyor. Şimdi dolayısıyla bunu da tabii istiyor. Siyasi nedenler de mutlaka var. E, İyi Parti'de MHP açısından çok şey. Hem AKP için tehdit ama esas MHP'nin karşısında çok büyük bir rakip olarak belirdi. E onu da parlamentoya sokmazsa çok iyi olur, kuşkusuz. E o zaman %10 barajı kalsın diyor. Tabii MHP'nin de buna katılması biraz şaşırtıcı gelebilir ilk başta ama MHP de tabii şiddetle arzuluyor, İyi Parti'nin parlamento dışında kalmasını. Onun için bir kere ilk anlaştıkları konu bu %10 barajının olduğu gibi bırakılması. Halbuki şeyi de hatırlatmakta yarar var. Bu daha 2015 seçimlerinden önce ee, Recep Tayyip Erdoğan şeyi önermişti. İşte ben iki tane çok eleştiriyorsunuz seçim sistemi iki tane alternatif öneriyorum demişti. O Ama Cumhuriyet Partisi de girmedi bu topa bence hmm. doğru hataydı. yapmadılar. Evet, bence de, Ama hataydı. o zaman şey demişti tamam işte bir daraltılmış bölge önerdi şimdi biraz daha konuşacağız. E, o zaman barajı çok daha düşürebiliriz dedi e, ya da dar bölge yani her seçim çevresinde bir milletvekili işte İngiliz sistemi, Anglo-Saxon sistem o zaman barajı hatta sıfırlarız dedi. E, şimdi bunları unuttu tamamen <gülüyor> e, daraltılmış bölge aslında e, hesabı da yapıyor bir taraftan e, ama barajın %10'da kalması konusunda e, anlaşmış durumdalar. Tabii MHP'nin barajın altında kalma ihtimali çok yüksek bağımsız girerse seçimlere e, MHP'nin bu kabusdan kurtulması için işte bir en önemli değişiklik bu olacak herhalde bir ittifak e, şeyi opsiyonu seçim oy birleştirmine dahil edecekler. Oy birleştirmesi diyoruz. Evet, oy birleştirmesi, evet, yani oy birleştirmesi diyoruz buna. İşte Anglo-Sakson şey, İngilizcesi de Apparentment ya da Fransızca Apparentment. Ee, bu uygulanmış bir sistem, bilinen bir sistem. Şimdi orada detaya fazla girmeyeyim. Özeti şu, İki parti çok da gevşek bir ittifak şeyi. Sadece Yüksek Seçim Kurulu'na diyorlar ki biz ittifak yaptık, ittifakla giriyoruz seçime. Ee, her parti kendi amblemi içinde giriyor, yani ayrı ayrı oylar alıyorlar. Ama ittifak yaptık dedikleri için ilan ettikleri için bu oylar birleştiriliyor. Ee, tek partiye verilmiş oy gibi milletvekili dağılımında işte milletvekilliklerini alıyorlar. Sonra da bu toplam her seçim çevresinde elde ettiği ittifakın toplam milletvekili partilerin aldıkları oy oranına göre. Paylaştırılıyor Tabi bunun şöyle bir e, Muazzam e, bu şeyleri Hedefleri itibariyle e, Şeyi var Sonucu var Bir bir kere e, ittifak e, Baraj varsa eğer ittifak partilerinin toplamda Aldığı oy baraj e, Sınanıyor e, Yani e, MHP Baraj kabusundan böylece Kurtulmuş oluyor İsterse %5 oy alsın Fark etmiyor. Önemli olan AKP artı MHP'nin aldığı oylar. iki. E, tabii ki bu bir de don't sistemi uygulanıyor bu dağıtımda. Oy oranının üstünde ilk gelen partiye milletvekili veren bir sistem dağıtım formülü bu. Don't formülü. E tabii o zaman e, daha fazla da bir miktar milletvekili bu iki e, parti kazanmış oluyor toplamda. Ee, ...ve dolayısıyla e, hani amyane tabiriyle dinleyiciler kusura bakmasınlar... ...fıstık gibi bir durum gibi gözüküyor. Seyfettin Bey bu fıstık gibi durum daha dünyada görülmüş ama Türkiye'de görülmüş müydü daha önce? Tabii yoktu Türkiye'de. İlk, bu ilk yani. Ilk defa böyle bir... Çünkü daha önce şu oldu biliyorsunuz... E, ...partiler kendi küçük parti yani bu tip ittifaklar olduğu... Geçmişti ama resmen seçim sisteminde böyle bir kural olmadığı için e, ne yapıyordu gidiyordu büyük bir partinin listelerinde yer alıyordu. Hı hı. E, i̇şte onlara da nasıl anlaştılarsa pazarlıkla seçilebilecek e, yerlerde bir miktar şey veriliyordu sıra veriliyordu oradan e, o partinin büyük partinin e, şeyine milletvekili. ...olarak çıkıyorlardı... ...sonra da parlamentoda o partiden istifa edip... ...kendi partilerine geçiyorlardı. Evet, ama şimdi tek altında... bir logoyla giriyorlardı seçime. Efendim? Tek bir logoyla giriyorlardı seçime. Tabii tabii yani... Şimdi ...kritik nokta o. Neden yani bu, bu kadar... ...böyle biraz karışık gibi duran bir sistem? Çünkü MHP bunu şiddetle bastırdı. Ve haklı olarak. Çünkü biliyor ki... ...böyle bir sistemde AKP tabii verirdi... Milliyetçi Hareket Partisi'ne kendi listelerinde 35-40 tane milletvekili seçilecek kadar bir sıra gösterirdi. Ee, MHP de o zaman ne yapacaktı? Çıkacaktı. Bakın benim adamlarım, adaylarım AKP'nin listesinde AKP'ye oy verin diyecekti. Ee, öbür taraftan da zaten bir iyi Parti diye rakip çıkmış. Ee, bu MHP'nin aslında buharlaşma yok olma Dağılması. sürecinde çok önemli bir aşama olacaktı. Onun için kendi şeyleriyle vermek e, girmek istiyorsa bir seçime kendi amblemi <gülüyor> altında e, ve bunun başardı öyle anlaşılıyor e, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi bunu tercih ederdi e, şimdi dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle bir ittifak şeyi kuralı tam kuralı ayrıntılı somut olarak tabi daha bilmiyoruz işte komisyon bir karar verecek sonra da. ...anlaşacaklar sonra da Cumhurbaşkanı ile Bahçeli bir araya gelip noktayı koyacak. Bunun da önümüzdeki işte günlerde belki en fazla haftalarda belli olması bekleniyor. Şimdi dolayısıyla şeye gelecek olursak, dönecek olursak bu sisteme tabii burada yalnız ikinci bir önemli daha var. Tabunun ne zamandır peşinde Adalet ve Kalkınma Partisi... Aynı zamanda seçim çevrelerinde de değişiklik yapmak istiyor. Hmm. Bunu hatta bu ittifak meselelerinden çok önce zaten tasarlamaya başlamıştı. Burada amaç işte 1983 tane itibaren 1995'e kadar uygulanmıştı. Böyle Genç dinleyiciler, açık radyo dinleyicileri hatırlayamayabilirler evet. ama o zamanlar sizler biliyorsunuz en fazla 6 milletvekili vardı seçim çevrelerinde. Tabi hala bir takım seçim çevreleri illerde 2 tane, 3 tane, 4 tane seçim çevreleri var. Bugün de var ama bugün 30 küsur bir seçim çevresi, 3 tane seçim çevresine sahip İstanbul. Keza İzmir, Ankara 20 küsur, 30'a yakın milletvekili içeren seçim çevreleri var. Şimdi bunların parçalanıp küçültülmesini, daraltılmasını planlıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü bu onu şey diyecek, düşük bir oy oranıyla bile çoğunluğu, parlamentoda çoğunluğu kazanmasını sağlayacak bir sistem. Yani baktım ben işte benim simülasyon modeliyle %37 bile yetecek gibi duruyor. Hı hı. Şimdi bu tabii çok önemli bir avantaj. Ee, hani Halkın Demokrasi Partisi hatta İyi Parti barajı geçse bile MHP barajın altında kaldığı bir durumda bir de üstüne bu daraltılmış bölgeyi getirirsen <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu sağlama gibi bir sorunu kalmıyor yani bugünkü işte desteği itibarıyla Ama bunu e, tabii e, MHP'nin buna şiddetli itirazı var. Hele bir de oyları düşecek gibi duruyor. %5-6 veriyor çoğu ankette baktım. Böyle bir şeyde o oy desteğinde, düşük bir oy desteğinde Bölgeler daraltıldığında bu ittifak kuralı altında bile, oy birleştirmesi kuralı altında bile e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup kuracak kadar yani evet, milletvekili çıkartması bile son derece şüpheli. Çünkü ne oluyor? Çok düşük oy oranı var. Sen ittifak yapmışsın Adalet ve Kalkınma Partisi ile toplamda hatta bazı seçim çevrelerinde daha fazla milletvekili kazanmışsınız. Ama iş aranızda paylaşmaya gelince arada o kadar büyük bir fark var ki. Yani kabaca ortalama işte %40'a %5-6 gibi e, o toplam milletvekillerinin çoğu yerde MHP'nin yani oylarının e, ülke ortalamasının da altında olduğu yerlerde hepsi Adalet Kalkınma Partisi'ne gider. Evet, yani senin yazında da belirttiğim ee, yani gibi işte MHP'nin çıkartabileceği birkaç biliyorsunuz. 20 de, civarında bir milletvelye çıkarabilecek diyorsun. Evet. Orada da ne kadar gücü kaldı bilmiyorum. Şimdi buna da Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, itiraz ettiği basına sızan bilgilerden anlaşılıyor. E, sözde şey diyormuş şimdi bu daraltılmış bölgeyi Tamam sen çok istiyorsun ama bunu bir dahaki seçime ertele. E şimdi orada hakikaten bir bilek güreşi olduğu anlaşılıyor. E, ne çıkacak sonuçta onu bilemiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tamam bölgeleri daraltmaktan vazgeçtim dediği takdirde tabii şu da var. Bir oy birleştirmesine rağmen e, düşük bir oy aldığı takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi örneğin yüzde 40 civarında kaldığı takdirde e, kolay olmayabilir şeyi e, parlamentoda çoğunluğu sağlaması ya da çok az bir farkla belki sağlayabilir e, MHP'nin tabi desteğine sürekli o zaman ihtiyacı olacak ikisi çoğunluk sağlayabilirler ama bilemiyoruz belki de e, Cumhurbaşkanı'nın şeyi arzusu ihtirası çok daha büyük. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi tek maçına şey sağlasın istiyor. Anayasal çoğunluğu hatta elde etsin istiyor. O zaman ona yetmez. Evet. Peki son bir şeyi de soralım. Yani Tabi ki... bu arada armut mu toplayacak? Ha, işte ben de onu soracaktım. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin hı. HDP ile beraber ve İyi Parti ile bir koalisyon ihtimali var mı diye soracaktım. Can da başka bir şey soracak. Ben galiba. de Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin biraz önce belirttiğiniz cepheye katılma ihtimallerinin ne, ne Ama derece? Ama Saadet Partisi kere Büyük Birlik Partisi kesin katılmış gibi duruyor. Hı hı. Ee, ama yani bu söylediğim kural altında o milletvekili kazanamaz. Belki Sivas'ta bir tane kazanır mıyım? Sembolik. Bir tek orada bir oy temerküzü var. Ee, yüzde işte bir civarında bir oy olduğu anlaşılıyor. Tabii hiç yoktan iyi yani ne kadar toplarsan o kadar iyi. Saadet Partisi'nin tabii daha fazla etkisi olur ama onlar da galiba görüşmeden bir şey çıkmadı Cumhurbaşkanı'yla. ...genel başkan görüştüler... Evet. ...Saadet Partisi'nin... ...ama tabi Erdoğan var gücüyle... ...şey etmeye çalışıyor... ...bunları da özellikle Saadet Partisi... ...kritik burada... ...çünkü İyi Parti ile ittifak yapabilir... Hı hı. Yani ...bunu engellemek... ...şeyindeler... ...peşindeler... ...bir başka şey de basına sızan bilgiye göre... ...şey bile düşünüyorlarmış... ...artık hiçbir sınır tanımıyor hakikaten... ...bu şey... ...çok fütursuzca değişiklikler peşindeler. ittifak yapan partiler için barajı yükseltelim diye. O, bu da konuşulmuş galiba komisyonda. Yani %10 değil iki parti A ve B partisi ittifak yaptığını bildirdi Yüksek Seçim Kurulu'na. O zaman işte %12 mi yapsak, %15 mi yapsak? Hani saadet Partisi ile iyi Parti de, işte beraber toplayamayacağı miktarda bir şey oy kadar baraj yapalım gibi bilmiyorum bunlar tabii biraz e, spekülatif evet. spekülatif bir miktar belki rivayet e, ama şey çok önemli yani e, muhalefet partileri ne yapacak? Evet. Şimdi burada tabii anahtar parti Cumhuriyet Halk Partisi bir kere teorik olarak kağıt üstünde tabii ki şunu söylemek mümkün diyelim ki salt sınırlı ölçüde bu konuda beraber hareket edeceğiz parlamentoda dediler. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz bu ülkede ve parlamenter rejime döneceğiz. Şimdi sadece bu, başka hiçbir konuya girmemek şartıyla zaten girmek zorunda da değiller. Çünkü bu bir koalisyon şeyi değil. Ee, bu ittifak yapıyorum dediğiniz zaman ben illa işte bir koalisyon kuracağım, kazanırsam hükümet kuracağım demek değil. Çünkü zaten artık hükümet e, parlamento kurmuyor biliyorsun. Bu sadece ben parlamentoda demokrasi için mücadele edeceğim ve parlamenter sisteme dönüş için. Bu kadar bir şeyle sınırlı bir e, diyelim e, konsensüsle olur da bu üç parti ittifak yaptığını bildirirse Yüksek Seçim Kurulu'na Şimdi teorik olarak bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte BBP'yi de dahil edin, şeyinden toplamından daha fazla oy aldı diyelim. Hatta Saadet Partisi de katılabilir bu ittifaka. Çünkü sonuçta herkes kendi adına giriyor seçime. Daha fazla oy aldığı takdirde bir kere parlamentoda çoğunluğu olamaz. Adalet Kalkınma Partisi, MHP ittifak. Yani bunu yapabilirler mi? Tabii ki şiddetle e, nasıl bir taciz politikası e, izleyeceğini e, liderin e, Cumhurbaşkanı'nı tahmin edebilirsiniz. E, bu O partilerin tabanlarında etkili olur mu? Bilemiyorum. Çok zor siyasette bu. Ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti ile veya Cumhuriyet Halk Partisi e, HDP ile neden yapmasın? Bunlar önümüzdeki e, dönemde işte bir kere bu yasa çıktıktan sonra e, seçim yasası, yeni seçim yasası. E, çok tartışılacak tabii. Gündemde bu olacak. Evet. Yani e, en, en azından senin yazın da şey diye bitiyor. E, zaten yani bu ittifakların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düşük oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etmesini engelleyebileceğinden kuşkuluyum. Ama en azından anayasal çoğunluğu elde etmesine mani olabilirler. Tabii. Yani hiç olmazsa ikili ittifaklar. Evet. Tabii, üçünün birden yani bilmiyorum inşallah yaparlar ve etkili olur. Böyle bir politik basirette gösterirler. Çünkü dediğim gibi iş şeye ayrıntılı politikalara geldiği zaman mümkün değil o üçlü ittifak. Evet. Ama Demokrasiyi tesis etme ve parlamenter rejime dönüş konusunda bu üç parti de bunu savunuyor. Doğru mu? Evet. Ali Bilge de aynı şeyi söylemişti. Yani demokrasi tırnak içinde cephesi adı altında evet. bir şey oluşturulabilmesini. Ama bu da kolay gözükmüyor. Kolay yani. değil. Tabii bakalım. Bunu daha tartışacağız büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi bir değişiklik yapacaklar. O kesin. Ee, o... Belli olduktan sonra seçim sisteminde yapılacak değişiklikler tasarısı, evet. Tabii ki tek... tartışacağız. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Açık Radyo program destekçisi olun